Merhaba sevgili dinleyiciler, AI Podcast'e hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde veri, kod, futbol başlığı altında çok ilginç bir soruyu tartışacağız. Şut takımlara maç kazandırır mı? Bu konuyu derinlemesine analiz etmek için yanımda futbol analisti Uraz Akgül var. Hoş geldin Uraz. Merhaba Yavuz, davet ettiğin için teşekkür ederim. Futbol ve veri analitiği benim için çok keyifli konular. Bugün bu başlığı ele alacağımız için heyecanlıyım. Şutların maç kazandırıp kazandırmadığı tartışmasız bir konu gibi görünse de, veriyle baktığımızda işler biraz daha karmaşık hale geliyor değil mi? Hemen soralım o zaman. Bir takım daha fazla şut çekerse, o maçı kazanma ihtimali artar mı? Evet Yavuz, ilk bakışta daha fazla şut çeken takımın maçı kazanacağını düşünebiliriz ama veriler her zaman bu düşünceyi desteklemiyor. Süper Lig 2023-2024 sezonu verilerine baktığımızda, daha fazla şut çeken takımların sadece %44.3'ü galip gelmiş. Yani şut sayısı tek başına belirleyici bir faktör değil. İlginç bir veri. Yani daha fazla şut çekmek illaki galibiyet getirmiyor. Peki, bu durumda şutların kalitesi mi devreye giriyor? XG, yani beklenen gol istatistiği burada bir rol oynuyor mu? Kesinlikle. Asıl önemli olan şutların kalitesi, yani o şutların gol olma olasılığı xG yani beklenen gol verisi bir şutun ne kadar tehlikeli olduğunu ve gol olma şansını gösteriyor. Veriler daha fazla xG üreten takımların maçları kazanma oranının %57.5 olduğunu söylüyor. Yani xG daha iyi bir başarı göstergesi. Peki şut sayısının ve xG'nin bir takımın kazanmasındaki etkilerini kıyasladığımızda xG'nin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Ancak bu istatistikler genel performansı nasıl etkiliyor? Doğru. XGE değeri, takımların hücum etkinliğini daha iyi ölçüyor. Mesela, bir takım maç boyunca 20 şut çekmiş olabilir ama eğer bu şutlar zor pozisyonlardan ya da uzak mesafelerden geldiyse, o zaman bu şutların XGE değeri düşük olabilir. Diğer yandan, az şut çeken ama yüksek XGE üreten bir takım daha etkili bir oyun oynamış demektir. Şut sayısı ve XGE arasındaki korelasyon %56 civarında, yani XGE daha güvenilir bir gösterge. Peki, son olarak dinleyicilerimiz için özetleyelim. Şut sayısı ve XG arasındaki bu dengenin futbol stratejilerine nasıl etki ettiğini nasıl değerlendiriyorsun? Şut sayısının tek başına kazanma garantisi olmadığını veriler açıkça gösteriyor. Asıl önemli olan kaliteli şutlar çekmek ve pozisyonları iyi değerlendirmek. Daha fazla XG üreten takımların galibiyet oranının yüksek olması da bunu kanıtlıyor. Yani futbol taktiklerinde sadece şut sayısına değil, bu şutların nereden ve nasıl geldiğine de odaklanmak gerekiyor. Harika özetledin Uraz. Bugünkü bölümümüzde şut sayısının bir takımın galibiyeti üzerindeki etkilerini ve XG'nin ne kadar önemli bir metrik olduğunu tartıştık. Sevgili dinleyiciler, bir sonraki bölümümüzde başka bir ilginç futbol analitiği konusuyla karşınızda olacağız. Uraz, katıldığın için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yavuz. Her zaman keyifli bir sohbet. Dinleyiciler, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.